Bismillahirrahmanirrahim. 7, 8, 9, 10 ve 11 Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini işittik, itaat ettik dediğinizde sizi ondan bağlamış olduğu misakını anın. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah kalplerdekini bilir. Ve iman edenler adaleti gözeten şahitler olun ve bir topluluğa karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adalet edin. Bu takvaya daha yakındır. Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Küfredenler ve ayetlerimizi tekzip edenler işte onlar cehennem yaranıdırlar. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya kalkmıştı da, onların ellerini üzerinizden geri çekmişti. Allah'tan sakının ve müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah subhanahu ve teâlâ mümin kullarına, bu iyice dini lütfedip, şu şerefli peygamberi, elçi olarak göndermesindeki nimetini hatırlatıyor ve o peygambere biat, ittiba etme, yardımcı olma ve destek sağlamak üzere kendilerinden alınmış olan ahit ve misakı anlatıyor. Hazreti peygamberin Allah'ın dinini üstlenip tebliğ edilen emirleri müminlerin kabul etmesinden ortaya çıkan nimeti hatırlatarak diyor ki ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini işittik, itaat ettik dediğinizde sizi onunla bağlamış olduğum misakı anın diyor. Bu biat Müslüman olarak ve vesselama vermiş oldukları beyattır. Bu biatta şöyle diyorlardı. Allah ve Resulü'nü dinleme ve itaat etme. Sevinçli ve sevinçsiz anımızda onu kendimize tercih etme. Onun emrinde tartışmaya girişmeme üzere Resulullah'a beyat et tekim Rabbimiz ve Teala ayet-i kerime de: Size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki peygamber sizi Rabbanıza iman etmeye davet ediyor ve sizden misak da almış idi eğer müminler iseniz. Evet. Ey iman edenler adaleti gözeten şahitler olun. Yani Allah için hakkı gözeten kimseler olun. İnsanların övülmesi değil adaletle hükmeden şahitler olun. Zulmedenler değildir. Buhari ve Müslimin sahinde gelen rivayette bana babam malı babam malından bir parça karşılıksız mal verdi. Anam Umre binti revaha aleyhissalatü vesselam'ı şahit etmezsen ben buna razı olmam dedi. Babam bana verdiği mala şahit tutmak için aleyhissalatü vesselam'a gitti. Aleyhissalatü vesselam bütün çocuklarına aynı şekilde verdin mi? dedi. O da hayır dedi. Bunun üzerine Allah'tan korkun ve çocuklarınıza adaletli davranın dedi. Sonra ben zulme şahitlik etmem dedi. Evet. Ve bir topluluğa karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Evet. Bir kavma olan kin, nefret onlar hakkında adaleti terkmeye, terk etmeye vesile olmasın. İster dost, düşman. Herkese adaletli muamele edin. Onun için Rabbimiz oku ve Teala ayetin devamında adalet edin. O takvaya daha uygundur, buyurmuştur. Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah işlediğiniz siillere göre sizi cezalandıracaktır. İşleriniz hayır ise cezanız da hayır. İşleriniz şer ise cezanız da şerdir. Bu sebeple ayetin devamında Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Bu ecir cenneti alâdır. Onu Allah kullarına lütfetmiştir. Kulları amelleriyle cennete ulaşamazlar. Aksine Allah'ın lütfu ve rahmetiyle ulaşırlar. Her ne kadar kendilerine Allah'ın rahmetinin ulaşmasının sebebi amelleri ise de Allahü Teala rahmetine, lütfuna, affına ve cezasına nail olmak için muhtelif sebepler halketmiştir. Her şey ondan ve onun içindir. Hamd ve minnet Allah'adır. Evet, ey iman edenler Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya kalkmıştı ya, Burada gelen rivayette kardeşlerim Ali vesselam bir konakta konakladı. Halk büyük bir ağacın altında gölgelenmek istedi. Ali Selatü vesselam silahını bir ağaca asmıştı. Bedevinin biri gelerek Ali Selatü vesselam'ın kılıcını aldı, kınından çıkardı ve Resullaha karşı yönelerek dedi ki: "Seni şimdi benden kim alır?" Ali Selatü vesselam Allah dedi. Bedevi iki veya üç kere seni benden kim alakoyacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam her seferinde Allah dedi. Cabir dedi ki Bedevi kılıcı kınına koydu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ashabını çağırarak Bedevi'nin durumunu onlara bildirdi. Adam Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordu. Resulullah onu cezalandırmadı. Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah her konuda ona yeter. Ve halkın şerrinden onu koruyup muhafaza eder. Allah Resulü Aleyhisselatü da dediği gibi siz Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz o sizi ne yapar? Şu kuşların aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına döndükleri gibi ızıklandırır diyor. Evet. Allah'ım bize öyle bir iman ver ki doyan bir nefis, korkan bir kalp, makbul olan bir dua nasip et. Tevekkül eden, tefekkür eden ve senden korkanlardan eylem. 12 ve 13 ve 14 Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 temsilci seçtik. Allah demişti ki muhakkak ben sizinleyim. Namaz kılar, zekat verir, peygamberlerime inanır. Onlara yardım ederseniz Allah'a güzel bir borç verirseniz andolsun ki sizin kötülüklerinizi örterim Ve andolsun ki sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kimde küfrederse şüphesiz doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozmalarından ötürü onlara lanet ettik. Kalplerini de katılaştırdık. Onlar kelimelerini yerlerinden değiştiriyorlar. Kendilerine belirtilenlerin bir kısmını unuttular. İşlerinden pek azı müstesna daima hainliklerini görürsün. Sen onları affet ve geç. Muhakkak Allah ihsan edenleri sever. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de söz aldık. Onlar da kendilerine belletilenlerin bir kısmını unuttular. Bu yüzden kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. Allah yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Allah subhanahu ve teala mümin kullarına kulu ve Resulü Hazreti Muhammed'in ahit ve misakına sadakat göstermelerini emrettikten, hakkı ayakta tutup adaletle şahitlik etmelerini bildirdikten, gizli ve açık kendilerine lütfettiği nimetlerini hatırlattıktan, hak ve hidayete doğru sevk etmiş bulunmasındaki ihsanı zikrettikten sonra, kendilerinden önce geçen kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlardan da nasıl ahit ve misak almış olduğunu açıklamaya başlıyor onlar bu ahit ve misakı bozunca Allah da kendilerini lanetten cezalandırmış ve huzurundan kovmuştu kalplerine hidayete ve hak dine vasıl olmalarını önleyecek perdeler koymuştu bu hidayet ve hak dinin rehberi saydalı bilgiyle salih amellerdir 15 ve 16 ey kitabı ehli kitap size peygamberimiz gelmiştir. Kitaptan gizleyip durduğunuzun çoğunu size açıkça anlatacaktır. Ve çoğundan da geçiverir. Gerçekten Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah onunla hırzasını gözetenleri selamet yollarına iletir. İzniyle onlara karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve Doğru yola iledir. Allah subhanahu ve teala yüce zatından bir haber olmak üzere Resulü Muhammed'i hidayet ve hak din üzere, bütün yeryüzüne peygamber olarak gönderdiğini, onun Arap'ın, Arap olmayanın ümmü ve ehli kitabın peygamberi olduğunu haber veriyor. Ayrıca kendisine belgeler verdiğini, hak ile batılın arasını bu belgelerle ayırdığını bildiriyor. Ey ehli kitap size peygamberimiz gelmiştir. Kitaptan gizleyip durduğunuzun çoğunu size açıkça anlatır ve çoğundan da geçi verir. Sizin tedbil, tahrif ve tevil ederek Allah'a iftira ettiğiniz şeyleri size açıklar. Açıklanmasında fayda olmayıp sizin değişikliğe uğrattığınız birçok konuda da konuşmadan geçi verir. Evet. Abdullah ibn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim kim rejimi inkar ederse Kur'an'ı hiç hesaba gelmeyecek tarzda inkar etmiş olur. Çünkü Allahü Teala "Ey ehli kitap size peygamberimiz gelmiştir. Kitaptan gizleyip durduğunuzun çoğu size açıkça anlatılıyor ve çoğundan da geçi verir." buyruğu ile gizlediklerini ifade ettiği şeyler arasında rejim de bulunmaktaydı buyurmuştu. Bu hadis Sahihtir. Evet. Ve ardından da Allahü Teala şerefli peygamberine <gülüyor> inzal buyurduğu Yüce Kur'an'a haber veriyor ve şöyle diyor. Gerçekten Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah onunla rızasını gözetenlere selamet yollarını iletir. Kurtuluş selamet ve doğruluk yollarına götürür. İzniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dost doğru yola iletir. Her türlü tehlikeli noktalardan kurtarır. Yolların en açığını önlerine serer, kaçınılacak yollardan onları kaçındırır. Onları işlerin en güzeline muvaffak kılar, sapıklığı gidererek en doğru yola yönlendirir. Allah bizi o doğru yola duyanlardan eylesin. Evet. 17-18 Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki eğer Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzünde olanların hepsini helak etmek istersen kim Allah'a karşı koyabilir? Göklerin, yerin ve arasındakilerinin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır ve Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki, öyleyse günahınızdan dolayı size neden azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattığı insanlarsınız. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerinin mülkü Allah'ındır, dönüşte onadır. Allah subhanahu ve teala Meryem oğlu Mesih hakkındaki iddiaları dolayısıyla Hristiyanların küfrüne hüküm veriyor. Ve bunu açıkça ilan ediyor. Hristiyanların küfürüne hüküm veriyor. Ve bunu açıkça ilan ediyor. Meryem oğlu İsa Allah'ın kullarından bir kul. Yaratıklarından bir yaratık olduğu halde. Onlar kendisinin ilah olduğunu iddia ediyorlardı. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Ve ardından da Allah'ın eşya üzerindeki kudretini her şeyin onun hakimiyeti ve saltanatı altında bulunduğunu haber vererek diyor ki de ki eğer Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzünde olanların hepsini helak etmek isterse kim Allah'a karşı koyabilir? Evet Allah bunu isterse onu engelleyecek kim var? Veya bu davranıştan onu kim döndürebilir? Evet, Rabbımız banokuretala, bunları bildirdikten sonra biz de meydan okuyor. 19, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde gerçekten size peygamberimiz gelmiştir. Gerçeklere açıklıyor ki bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi demiyesiniz ve o size gerçekten müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Ve Allah her şeye kadirdir. Rabbımız Subhanahu ve Teala Yahudi ve Hristiyanlardan teşekkül eden ehli kitaba seslenerek kendilerine peygamberlerin hatemi Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderdiğini bildiriyor. Ondan sonra peygamber gelmeyeceğini onun bütün peygamberlerin sonuncusu olduğunu haber veriyor. Bunun için peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde buyuruyor. Yani, Hazreti Peygamber'in gönderilişiyle, Meryem oğlu İsa'nın arasında, Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle, tam 500 senelardır. 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26, Hani, Musa kavmine demişti ki, Ey kavm, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler yetiştirmiş ve size saltanatlar ihsan etmişti? Dünyalarda kimseye vermediğini size vermişti? Ey kavramın, Allah'ın size yazdığı mukaddes yere girin ve ardınıza dönmeyin. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Demişlerdi ki, ey Musa, orada gerçekten zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz katiyen oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanlar arasında bulunan Allah'ın nimetine erdirdiği iki adam demişlerdi ki onların üstlerine kapıdan yürüyün. Oraya girerseniz muhakkak siz galiplersiniz. Şayet müminlerseniz Allah'a dayanıp güvenin. Demişlerdi ki ey Musa onlar orada oldukça ebediyen oraya girmeyiz. Git sen ve Rabb'im savaşın, biz burada oturanlardanız. Demişti ki, Rabb'im ben ancak kendime ve kardeşime sahibim. Artık bizimle fasıhlar gruhun arasını ayır. Buyurmuştu ki, orası onlara kırk yıl haram edildi. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasıhlar grubu için tasalanmaz. Allah subhanahu ve teala kulu, Resulü ve telimi vasfına sahip olan İmranoğlu Musa aleyhisselamın kavmine Allah Azze ve Celle'nin kendisini ihsan ettiği nimetlerini hatırlatıyor ve kendilerine dünya ve ahiretin hayrını lütfettiğini doğru yolda yürüyecek olurlarsa her iki dünyada da aziz olacaklarını bildirdiğini haber vererek buyuruyor ki hani Musa kavmine demişti ki Ey konu. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler yetiştirmiş. Yani sizden her bir peygamber vefat ettikçe atanız İbrahim'den itibaren her biri ardı sıra peygamberler seçmişti. Nihayet İsrailoğulları soyundan gelen peygamberler İsa aleyhisselam ile hitama ermiş ve sonra Allahu Teala peygamberlerin hatemi ve bilumum nebilerin sonuncusu olan İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail'in soyundan gelen ve kendinden önce geçen bütün peygamberlerin en üstün olan Abdullah oğlu Muhammed'e Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun vahyini göndermiştir. Evet. 27'den 31'e kadar onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak annettim. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. O andolsun seni öldüreceğim deyince kardeşi Allah ancak muttakilerden kabul eder buyurmuştu. Beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Dilerim ki sen benim günahımı da senin günahın da yüklenip cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası da budur. Bunun üzerine kardeşini öldürmek de nefsine uydu ve onu öldürdü. Hüsnana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek için ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu Karga gibi bile olmaktan aciz kaldım da kardeşimin ölüşünü örtemedim dedi. Pişmanlık rüyanlardan oldu. Evet. Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsediliyor. Allah subhanahu ve teala zulmün, kıskançlığın, rehmin akıbetini Hz. Adem'in soyundan gelen iki oğlunun, Kabil ve Kabil'in hikayesini anlatarak bildiriyor. Kabil ile Kabil'den birisinin diğerine nasıl saldırdığını, zulüm ve kıskançlık yüzünden Allah'ın diğerine lütfettiği nimeti çekemeyip öldürdüğünü ve Allah'a sunduğu kurbanı kabul etmesini istemediğini anlatıyor. Böylece öldürülen, günahları yok olup cennete gitmiş öldüren de dünya ve ahirette Hüsran'a mahkum olarak kaybetmiştir. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. Evet, domuzdan ve maymundan arkadaşları bulunan Yahudilere ve benzerlerine Adem'in iki oğlunun Habil ve Kabil'in haberini nakledi. Nitekim bu haberi doğru olarak, yani yalan ve karışıklığa yer vermeden vehim ve tedbil artırma ve eksiltmeye mahal bırakmaksızın olduğu gibi apaçık anlat. Ee, yine bu gibi birçok ayet kelime kerimede doğrusu bunlar apaçık kıssalardır buyurmakta. Sana onların kıssalarını hak üzere anlatırız demekte. Yani bu Meryem oğlu İsa'nın haksızdür diyerek aynı ifadeyi Allah'a Birçok yerde de ne yapmıştır? Zikretmiştir. Evet kardeşlerim. Ee, gelen zikre göre Habil ile Habil'in kıssası şöyle. Allahü Teala zarret hali mevcut olduğu için Hazreti Adem'in erkek çocuklarının kız çocuklarıyla evlenmesini emretmiş ve Hz. Adem'in her batından bir erkek bir de dişi çocuğu doğuyordu. Ve her bir batındaki dişiyi Öbür batındaki erkekle evlendiriyordu. Kabil'in bacısı çirkin, Kabil'in bacısı ise güzeldi. Kabil öz kardeşini tercih etmek istedi. Adem ise buna müsaade etmedi. Ancak Allah'a bir kurban takdim etmeleri gerektiğini, kimin kurbanı kabul edilirse, Kabil'in bacısının ona ait olacağı bildirdi. Kabil ve Kabil kurbanlarını sundular. Kabil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'inki edilmedi. Ve neticede Allah'ın kitabında anlatığı, anlatıldığı gibi olay ruhu oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki Müslüman kılıçlarıyla yüzde gelirse öldüren de öldürülen de ateştedir. Buyurmuştur. Oradakiler ey Allah'ın Resulü öldürenin ateşte olması doğru ya ya öldürülenin durumu ne oluyor dediğinde Aleyhisselatü Vesselam o da arkadaşını öldürmek istiyordu demiştir. Ama burada habbenin durumuna bakacak olursak dilerim ki sen benim günahımı da senin günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın zalimlerin cezası budur demiş ve kabile karşı elini dahi kaldırmamıştır Allah Resulü ﷺ efendimizle fitne zamanlarından bahsederken ölümün çoğalacağını ve İnsanların değerinin kalmayacağını, fitnenin fucurun çok olacağını sahabe sorduklarını sorduktan sonra yani ben ne yapayım cemaattan o cemaat yok emre tabiri onlar da yoksa kitaba ve sünnete sarıl azı dişinden dahi onlardan uzak durma. Hatta birisi seni öldürmeye gelse kılıcını taşavur, kören, hatta habilen, Kabil'deki Habil gibi ol. Ona karşı evini kaldırma ve bunları söyle demiştir. Tabii bu fitne zamanında. Evet. 32, 33 ve 34. Bundan dolayı İsrailoğullarının üzerine yazdık ki her kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diri bırakırsa Sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Amdolsun ki onlara peygamberlerimiz at delillerden delillerle geldiler. Bundan sonra da onlardan birçoğu gerçekten taşkınlık edenlerdendir. Allah ve Resulü ile savaşanların ve yeryüzünde sesede koşanların cezası ancak öldürülme, asılma, çaprazvari el ve ayakları kesilme veya yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada rüsvaylıktır, onlara ahirette de büyük bir azap vardır. Yalnız onlara gücünüz yetmeden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah hafıdır, rahimdir. Burada da kısas, hükmü, suç ve ceza işleniyor. Hz. Adem'in oğlunun kardeşini zulüm ve düşmanlıkla öldürmesinden dolayı İsrailoğullarının üzerine yazdık ki yani onlara hüküm koyduk ve bildirdik ki her kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu dili bırakırsa sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Kısas veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak gibi bir sebep olmaksızın her kim haksız yere bir yana kıyarsa ya da sebepsiz ve suçsuz birinin kanını helal hale getirirse, sanki o bütün insanlığı öldürmüştür. Çünkü bir canla diğer can arasında fark yoktur. Kim de bir kişiyi öldürmezse ve bunun haram olduğuna inanırsa, bu sebeple bütün insanlığı kurtarmış olur. Hazreti Osman'ın evini mazara altına alıyorlar. Ve canına kast ettiklerinde bakın ne diyor. Allah Resulünden işittim. O şöyle diyor, diyor. Bir Müslümanın kanı üç şeyden heder olur. Bir, yine girdikten sonra itibat etmesi, iki, evli veya dul olursa zina etmesi, veya haksız yere birinin canına kastetmesi. Vallahi diyor ben İslam'a girdikten sonra da önce de haksız yere kimsenin canına kıymadım. Vallahi diyor ne İslam'da ne cehalette harama uçkur çözmedim Vallahi diyor dine girdikten sonra da dönmedim. Siz benim nasıl canıma kast ediyorsunuz demesine rağmen son anda bile Hazreti Osman'ı canına kast ettiler ve onu şehit ettiler. Evet. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a üç şeyi haramdır. Bu kanı, malı ve namusudur. Bunlar helallik gelirse Allah da böyle hükmünü koymuştur. 35, 36 ve 37 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yaklaşmak için vesileler arayın. Onun yolunda cihad edin ki selaha eretsiniz. Muhakkak ki yeryüzündeki bütün şeyler ve onların bir katı daha kafirlerin olsa da kıyamet günün azabından kurtulmak için, için onu fidye olarak verseler Onlardan kabul olunmaz. Ve onlara elin bir azap vardır. Ateşten çıkmak isteyenler ama oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Rabbimiz Sühano ve Hala yine burada kendisinden korkmayı hatırlatıyor. Mümin kullarına kendinden korkmalarını emrediyor. Takva kelimesi itaatla birleşince haramlardan kaçınmak, yasakları terk etmek manasına gelir kardeşlerim. Nitekim burada ayetin devamında ve ona yaklaşmak için yol arayın buyurmaktadır. Buradaki vesileden maksatsa yaklaşmadır. Evet. Vesile kelimesiyle maksadın elde edilmesine ulaşılan şeydir. Ayrıca vesile Cennetteki en yüce konakta asıl olan bir bayraktır ki, burası Aleyhisselatü Vesselam'ın konağı ve cennetteki yuhludur. Burası cennetin arşa en yakın olan yeridir. Bukhar ve Müslim'de gelen bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kim ki ezan sesini işittiğinde, Ey bu tamamlanmış çağrının ve eda edilen namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazilet ver ve onu kendisine vaat ettiğin övülen makama gönder derse muhakkak ona kıyamet gününde şefaat erişir. Yani ezandan sonra ezan duası dediğimiz var ya vesile kim ona müezzinin kelimelerini tekrar eder de arkasından vesileyi okursa muhakkak benim şefaatim ona Allah'ın izniyle Erişir buyurmuştur. Allah yolunda cihad edin ki selaha eresiniz. Allahü Teala yasakları bırakmayı emirleri yerine getirmeyi bildirdikten sonra kafir, müşrik ve doğru yoldan dışarı çıkan hak dini terk eden ve düşmanlarla savaşmayı telkin ediyor. Kıyamet gününde kendi yolda cihad eden kişiler için hazırladığı kurtuluş sebebini ve onu mutluluğu bitmez, tükenmez, değişmez, yok olmaz. Selah ve vaat ve teşvik ediyor. Orada yüce menziller, emin makamlar vardır. Konaklarının manzaraları güzeldir. Orada oturanlar üzüntü nedir? Bilmezler. Sürekli nimetler içindedirler. Ölüm nedir? Bilmezler. Sürekli diridirler. Elbiseleri çürümez, gençlikleri sonra da Rabbimiz subhanahu ve teala düşmanı kafirler için hazırlamış olduğu kıyamet günündeki azabı ve cezayı bildiriyor ve onların ateşten çıkmak isteyeceklerini ama onların orada devamlı kalacağını bildiriyor en gelen rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuş cennet ehlinden bir kişi getirilir Estağfurullah. Cehennem ehlinden bir kişi getirilir ve kendisine Ey Ademoğlu yattığın yeri nasıl buldun denir. O çok kötü bir yatak der. Kendisine dünya dolusu altın karşılığında kurtulmak ister misin denilir. O evet Yarabbi der. allah Teala yalan söylersin. Doğrusu ben senin bundan daha azını istediğim halde sen yapmadın buyurur ve emreder cehenneme götürülür. Evet, bunu en yakın suçlumda bulabilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 38, 39 ve 40 Hırsız erkek ve hırsız kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Kim de zulmettikten sonra tövbe eder, güzelirse, muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder. Gerçekten Allah kafurdur, rahimdir. Bilmez misin ki, göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Ve Allah her şeye kadirdir. Aleyküm selam ve Hoş geldiniz. Aslında iyi bir dinleyici yer sana ya. Bugün sordum iyi mi kötü mü dedim. iyi dedin. İyi de. Rabbımız Subhanahu ve Teala burada hırsızlığı kınıyor ve bunun suç olduğunu ve cezasını bildiriyor. Hırsız erkeklerin ve hırsız kadınların elinin kesilmesine hükmediyor ve emir buyuruyor. Ve Sünnette ise ve Vesselam Efendimiz Allah hırsıza lanet etsin yumurta çalar eli kesilir, ip çalar eli kesilir buyurmuştur. Evet. Üç dirhem değerindeki meyveden dolayı hırsızın eli kesilmiştir. Ve Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hırsızın eli ancak bir dinarın dörtte biri veya daha fazlası için kesilir buyurmuştur. Yine Ali Serati ve Selam Efendimiz hırsızın eli bir dinarın dörtte biri veya daha fazlasından başkası için kesilmez buyurmuştur. Ve hatta Ali Serati ve Selam Efendimizin zamanında hatırı sayılır, soylu bir ailenin kadını hırsızlık yaptığında kendisine şefaatçi olması için Zeydi gönderdiklerinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve selam kızım saatime bile hırsızlık yapsa vallahi onun elini de keserim. Siz bana bununla böyle gelmeyin." demiştir. Ve geçmiş ümmetlerin helakı hep inen nasları fakirlere uygulayıp zenginlere eskiştiklerinden dinlerini tahrif etmişler buyurmuştur. Yine ve Birisi Ey Allah'ın reisini ben falanca oğullarının devesini çaldım beni temizle diyerek geldiğinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem onlara haber gönderdiğinde onlar evet biz devemizi kaybettik dediler Ali sallallahu aleyhi ve sellem emir verdi de onun eli kesildi. Salih beder ki ben eli kesilirken Amr ibn Semuraya bakıyordum o şöyle diyordu Hamdolsun o Allah haki beni senden temizledi sen benim cesedimi ateşe girdirmek istedin. İspanallah, İspanallah, İspanallah. İşte Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere de nasip etsin. Evet. Ve Rabbimiz bilmez misin ki göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ındır. Bütün bunların sahibi O'dur hakimi O'dur. O'nun hükmünü takip edecek kimse yoktur. O dilediğini yapandır. Dilediğini azap eder. Dilediğini bağışlar. Ve Allah her şeye kadirdir. Evet. Allah subhanahu ve teala incendiği emirlerin uygulamasını ister. Uyulmadığı zaman artık ondan sonra yapılan her zulüm bizi bağlar. Hüküm eğer caydırıcı olursa suçta ne olur? Önüne geçilir, mani olunur. Eğer suça verilen ceza caydırıcı değilse o zaman zulüm yeryüzüne hakim olur. 41 ve 42 43-44 evet Ey peygamber ağızlarıyla inandık dedikleri halde kalpleriyle inanmayanlardan Yahudilerden yalana kulak verenler ve sana gelmeyen başka bir kavmin sözünü dinleyenlerden küfre koşanlar seni üzmesin sözlerin yerlerini değiştirirler de size bu verilirse alın verilmezse kaçının derler Allah kimin de fitneye düşmesini isterse onun için senin Allah'a karşı hiçbir şeye gücün yetmez İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir dünyada rüşvaylık onlaradır ve onlar için ahirette büyük bir azap vardır yanana kulak verici haramı yiyicilerdir sana gelirlerse ister aralarında hükmet İster onlardan yüz çevir eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler şayet hükmedersen de aralarında adaletle hükmet çünkü Allah adil olanları sever nasıl seni hakem sayın ediyorlar halbuki Tevrat yanlarındadır onda Allah'ın hükmü var hem bundan sonra yüz çevirirler onlar inanıcı değillerdir. Doğrusu Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere onunla, Rabb'a kul olanlarla, bilginler de, Allah'ın kitabından elden mahfuz kalanla hükmederlerdi. Ve ona şahit ediler. İnsanlardan korkmayın da, Benden korkun ve ayetlerimi az bir değerle değiştirmeyin. Kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir.